cinni şeytanlar insanlara musallat olup, onlara manevi hastalıklar verirler mi? diyor. Melek üzerinde dururken belki 15-20 saatlik konuşma oldu. Öyle diyeyim ben. saatle meseleyi arz edeyim. Cin vardır. Mariç ve nardan yaratılmıştır. Meleğin nurdan yaratıldığı İnsanın salsaldan yaratıldığı gibi o da mariş ve nardan yaratılmış. Siz onu güneşin radyasyonlarına benzetebilirsiniz. Elektrik şerarelerine benzetebilirsiniz. Fakat yanlış teviller, yanlış tarif getirmelerdir bunlar. Ama benzetme de çok da hata olmaz. Çünkü mariş ve nardandır, onlar. Mahiyetleri itibariyle taridirler. Efendimizin ifadesiyle aynı sayfadan olan şeytan insanın damarları içindeki kanda gezer. Bu aynı Müslüman rivayet ettiği hadisi artık belki Arapçasını bile ezberlediniz. İnne şeytan yecrimini bne adam mecred buyuruyor. Şeytan insan kanını gezdiren damarlarının içinde, adeta akjuar, akjuarlar gibi beraber dolaşır onlar. Onlar gibi dolaşır, buyuruyor ve kalbe gelir vesvese verir. Biz bu karşısında İslam telaffesiyle cinin gözle göremeyeceğimiz fakat kendi alemleri içinde belli güç ve kuvvete sahip olduklarına inanıyoruz. Bunların temessül edip insanlara musallat olduklarına, insanların gözüne göründüklerine inanıyoruz. Ses çıkarıp insanın kulağına bizim ses duyma buğutlarımızın dışında ses duyurduklarına inanıyoruz biz belli buğutlar içinde ses duyarız. Yani belli titreşimler bizim tarafımızdan duyuruz. Ve belli buğutlar içinde görürüz. Yani belli boydaki dalga boylarının cereyan ettiği alemde görürüz. Ancak. Ama materyalist babipler, belki bunlar içinde inananları da göze görünen şeylere göz halüsinasyonu derler, kulak duyulan şeylere kulak halüsinasyonu derler, derler. Olmadı halde öyle görüyor, gelmedi halde öyle duyuyor derler, derler. Muhbiri sadık ise cin vardır der, cin konuşur der, cin görülür der. Buhari Müslüm, Ahmet Hanbel'in müsned Beyhaki gibi kitaplarda Ebu Zer'in, Muaz ibni Cebel'in, Ebu başından geçen mükerrer ve müteaddit vakalar biliyoruz ki bizzat şeytanı gördüler. Ve şeytan tarafından ayetel kürsi tavsiyesini aldılar. Efendimiz'e getirdiklerinde kezuhtur, yalan söyler ama fakat şimdi doğru söylemiş buyuruldu. Muhbir-i öyle söyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de meleği Cibril'i emini görüyordu, başkaları, başkaları, gö başkaları göremiyordu. Ve nitekim Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe-i Sıdıkan'ın anh'a yanında otururken, ''Ya Ayşe işte Cibril sana selam söylüyor buyurdular. Ya Resulallah görmediğimiz şeyleri görüyorsun.'' dedi. Ve bazen temel ettiklerinde seyretini Hazreti Ayşe de gördü. Ahzab vakkasını müteakip bütün hadis-i nebeviyede, çok hadis hitaplarında gördüğümüz Dehiyatül Kelbi radıyallahu anh toz toprağı ile Huzuru Risalet Benai'ye gelmiş. Efendimizin konuşmasına Ayşe'yi tıddık'a çıktığında Dehiyatül Kelbi ile konuştuğuna şahit olmuştu. Ve Dehiyatül Kelbi zannetmişti ki Efendimiz tozunu toprağını siliyordu Dehiyen'i. Eğer az düşünseydi Dehye demezdi. Çünkü Efendimiz hiçbir zaman Dehye'nin tozunu toprağını silmez. Ve yani şöyle diyordu Hazreti Dehye, ''Ya Allah silahlarınızı bırakıyor musunuz? Biz melekler topluluğu bırakmadık silahlarımızı. Beni Kureyze'de namaz kılacaksın Allah emrediyor sana.'' buyurdu Ve gittikten sonra da ''Ya Aişe bildin mi? o kim?'' ''Hayır Ya Resulallah.'' ''Cibril''di o buyurdular. Ayşe-i Sıddik'e de gördü Hazreti Kibri'ni. Göründüğünde temessül ettiğinde ki temessül alemi daha doğrusu tasavvufu uzun boylu hususiyle İmam-ı Rabbani ile epey bir tarif getiren misal alemi vardır. Berzat'tan biraz beri, rüyalardan biraz öte bir alem vardı. Misal alemi. Misal alemin ait levhaların çok ehli müşahede tarafından müşahede edildiğini görüyoruz. Bütün bunlara bir çırpıda halüsinasyon deyip bunları reddetmek materyalizmin ifadesidir, başını secdeye koysa bile. Bütün basiretliler müttakin, tıddidir, şiada, talihin buna haber veriyor. Bu arada cin tayfasının insana zararı. Cinlerin başında şeytan. Efendimiz ve buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde şeytan mutil değildir, o müzeyyindir. Ben de hadi değilim. Belki rehberim, yol gösteriyorum. Bu yönünü Kur'an-ı Kerim anlatırken inne Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani hidayet yaratamazsın. Hidayete vesile olamazsın. Vesile olursun da hidayeti bizzat als edemezsin. Şeklinde ele almak lazım. Çünkü başka bir yerde ve inne ke tehdi sıratı müstakim. Sen sıratı müstakime hidayet edersin. Yani burada yol gösterirsin, ben içinde ise bizzat içinde hidayeti yakamazsın sözü anlatıyor. Öyleyse asıl hidayet Allah tarafından yaratıldığı gibi dalalet de Allah tarafından yaratılır. Şeytan ne yapan? Şeytan müzeyyindir buyuruyor. Ne demek müzeyyin? Kötülükler süsler, İnsanın içini gıcıklar. kafasına bir fikir atı verir, mali hülyalarda koşturu verir, evvela fıskı hayaline sarı verir, hayal bir kerem fısıkla sarpa sardı mı? Ondan sonra insan kötülük yapabilir. Onun için haber verir muhbe Sadık der ki, hayalinize böyle bir şey musallat olduğu zaman istiade edin. Hemen bırakın o durumu, o pozisyonu, o şekli uzaklaşın ondan. Frenç fakat Allah'a çok iyi inanmış. Epiketot der ki, gecelerde yorganın altına girdiğinizde hayalinize bu türlü şeyler musallat olur. Uzun boylu taammuka dalmadan hemen uzaklaşın, zira sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Kötü kuruntular, kötü şeyler kötülük yapabileceğiniz bir yerde bu türlü kafanıza musallat olan şeyler sizi baş aşağı götürebilir. Erkekçe, mertçe, o durum ve pozisyonu, o şekli ve havayı hemen terk etmek suretiyle uzaklaşacağız, Allah'a yaklaşacak ve şeytandan uzaklaşacaksınız. Demek ki bu surette ervahı kabirse kötü ruhlar, şeytan ve cin ayrıca insana musallat oluyor ve bir bakma insana zarar veriyorlar. Bir de bu arada doğrudan doğruya Fizyolojik arızalara da sebebiyet verebilirler. Hiçbir mani yoktur. Benim al yuvarlama binip damarlarım içinde gezdikten sonra, ak yuvarlama oturup damarların içinde gezdikten sonra, niçin kötülük yapmazsınız? Hatta meseleyi ne biz mübalaalandıralım ne de onlar. Hekimlik adına meseleyi reddetsinler. Ben eğer sizin karşınızda ve içinizdeki hakimler karşısında bu mevzuda, böyle bir şey getiriyorsan müsamahayla karşılanmalıdır. Mesela ben desem ki kim bilir belki kantirde de hücrelerin anarşisine sebebiyet veren bu ervahı habisedir. Yok olmaz efendim. İşte o zaman sen vecin hükme saplandın. Belki sebep veriyor, sebebiyet veriyor. Kant'ı bugüne kadar söylenen sözlerle tarifleri içinde en makulu bir hücre anarşisidir. Hani bizim gençlerde anarşi var ya? Bir hücre anarşisi Vücudumuzun küçük parçalarında bir anarşi vardır. Yani vücudun normal nizam ve ahengine baş kaldırma vardır. Ve asrımızda baş kaldırma edebiyatı da vardır, kamuyla başlayan. Hücrelerde böyle bir baş kaldırma havası vardır. Hücre anarşisi normal hücre gelişmesi seyrini bozar. Bir yerde bir uğur çıkar, bir yerde bir şey dikiliverir. Ciğerde olur, içte olur, dışta olur, hapiste olur, hapis olmayan olur, ser yürüyeni olur, batı yürüyeni olur, yavaş yürüyeni olur ve götürür. Mümkündür. Cinler oturuyor, bozuyor, hücre anarşisi meydana getiriyorlar. Niçin acaba peşin hüküm veriyoruz? Bir sarada orada, beyinde dikte eden bir kısım guddelerin normal, direktif verme fonksiyonuna cinin tesir etmesi hususunu niçin kabul etmiyoruz? Niye acele hüküm veriyoruz? Ve haddizatında müsaade alemine fizyolojik arıza olarak morfolojik bir arıza olarak çıkmaktadır. Daha doğrusu ondaki arızalı bir uzun şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat niçin bu arızanın altında habis bir ruhun müdahalesine etrafa satıyoruz. Bence katılması daha makuldu. Çünkü görüyoruz bir hoca efendi Kur'an-ı Kerim'den alıyor, 3-5 tane ayet okuyor, bir de çeviriyor, aslan okuyor onları. Saralı adam, müzmin, günde iki defa düşüyor, eşikte düşüyor, beşikte düşüyor. Okuyunca düzelip gidiyor, bir daha da dara görmüyor. Siz harıl harıl hap vermek suretiyle beynindeki belli teması demin etmeye çalışıyorsunuz. O bir okuyor, üflüyor, geçiyor. Buyurun siz mesela sadece maddeye ve maddenin fonksiyonlarına verin. İzah edemezsiniz o zaman ben emsalini biliyorum bunun. Saralı gelmiş, her gün birkaç defa bayılıyor, okumuş ve geçmiş adam. Şifaya bolmuş gitmiş. Manevi değil, izah edemezsiniz. Aynı şekilde Saralı Huzuru Risalet ve Nahye geliyor. eline efendiniz göğsüne koyuyor. Bir kay ediyor, gidiyor ve bir daha da ne sarar, ne bayılma, ne dahilma görmüyor. Buyurun izah edin meseleyi, vaka. Pozitif diyoruz, ben müşahademle olmuş bu şey gördükten sonra siz istediğiniz kadar atkını izah edin. Görünmeyen bu şeyler insana bu türlü de musallat olurlar. Böyle bir tababet istiyoruz. Biz bunu kursunlar hekimlerimiz inşallah. Maddeye, manaya beraber müşterek, müteveccih bir tababet tesis etsinler. Ta izah edemedikleri mesele kalmasın Allah'ın rüsvü keremiyle. Bir de bunun gibi bu habih ruhlar insanın aklını bozma, sinir sistemine tesir etme, bazen cinnetlere götürme. Vaka şizofreninin bütün çeşitlerini de yine maddeye verirler. Çok defada mesele yüzsü görürler. Mümkündür şizofrenide de yine damarların içine cinler dolsun olsun. Ve boşsunlar onun muvazenetini boşsunlar. Sinir sisteminin harap etsinler. Bazen çıldırsın, bazen de muvazeneli tutsunlar. Mümkündür. Reddetmemek lazım. Ben illa de iddia ediyor değilim yani. Bütün şizofrenik rahatsızlıklar Cinlerin insanın içine girmesi şeklinde bir iddia da yok. Fakat mülaza dairesini açık bırakmak lazım. Zira bu türlülere dahi ciddi bir ağız okunduğu zaman şifaya boluyorlar. Ben size anlatmıştım. Belki o kardeşimiz de buradadır. Hekime gitmiş, kanserli, bir haftaya kadar ölürsünüz, rahmetli bederimi de götürmüştüm. Ben üç ay yaşar dedi profesör veya doşer hocam dedi. Üç ay yaşar dedi rahmetli daha teriyordu, öldü yirmi günde öldü bu kadınca da demişler bir hafta kadar yaşa hiç kurcalamayalım açmayalım kanser içini kıskıvrak şey almış hakimiyeti altına almış ben öyle dua muada bilmem hele cürmümü mülaaza ve müşahede ile dua etmek de istemem çok defa ama bazen öyle kimseler gelirler ki der hocam bana bir dua et Allah'ım sana şifa versin diye ellerini kaldırır o kadar Ağzı dualı bir insan olmadığım gibi halimi de bilirim, belki duayı. Hüsnü zannı varmış o kadınca arkadaşımız araya koymuş, bir dua yaptım. Ben ne dua yaptığımı şimdi hatırlamıyorum. Şunu okusun mu dedi, yoksa bilmem yanında mı taşısın dedi. Bir şey dedim, bilemiyorum. Aradan zaman geçti arkadaşımıza ben öldüm, mü mü diye hani sordum dedi. Ne oldu o kadın? 6 ay geçmişti, yaşıyor dedi. Aradan bir iki sene sonraydı galiba unuttum. Ben sordum ne oldu kadın dedi hacca gitti geldi. Şimdi sormadım bu yakında duruyor mu durmuyor mu diye. İzah edemediğiniz meselelerden katılıp göstermeyeceksiniz. Sizin maddenizi alt üst edecek şeyler var. Maddeye ve maverayı maddeye. Maverayı sabiata. Hakim olan Allah'ın kuvvet ve vardır. Sizin gördüğünüz ve tecrübelerinizde mevzu yaptığınız alemi şahadet o alemi gayr üzerinde en seneli bir perdedir. Dikkat kapattığınız zaman gerçek hakiki melekut alemini görecek, onu bilme neşvesine ereceksiniz.